Merhaba, 350 Ork Hareketi'nin kurucusu Bill McKibben'in iklim mücadelesinde gelinen noktayı anlattığı yazısı Bora Kapatepe tarafından Türkçeleştirildi. McKibben küresel ısınmanın artmasıyla birlikte iklim değişikliğini tersine çevirecek yeni bir hareket doğduğunu aktardığı yazısında 10 yıllar süren cılız mücadelenin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın bir köşesinde Fosil yakıt endüstrisine karşı yıllardır mücadele eden, dağılmış, dağıtılmış insanların attığı temeller üzerinde güçlü bir hareket doğuyor. Öyle karizmatik bir lider ya da merkezi bir oluşum yok. Mücadele binlerce alanda yürüyor. Ama bir araya gelince fark yaratacak kadar büyük ve hızla gelişmeye devam ediyor, diye yazdı. Varlıklı ülkelerde yaşayanların mevcut endüstriyi destekleyen politikaları değişme zorlaması gerektiğine, yoksul ülkelerde ise halkların fosil yakıt çağını atlatarak, doğrudan yenilenebilir enerji çağına geçiş için verdiği mücadeleye yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Bill McKibben, HSBC'nin iklim değişikliğinin ciddi alınması halinde petrol şirketlerinin %60 değer kaybına uğrayacağını gösteren araştırmasında örnek verdi. McKibben, hükümetlerin yenilenebilir enerjiyi desteklediği Almanya gibi az sayıda ülkede elde edilen sarsıcı sonuçların yenilenebilir enerjinin mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti. Zira Delaware Üniversitesi'nin bir araştırması 2030'da ABD enerjisinin %99.9'unun yenilenebilir kaynaklardan karşılamanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Her şeye rağmen şu an kaybeden tarafta olduklarını anlatan Mark ''Ancak gezegenin ateşi yükselmeye devam ederken tedavisi de oluşmaya başladı. Direndiğimiz takdirde gelecekte bizi neler beklediğini biliyoruz. O halde direneceğiz.'' dedi. Bir ayağı İstanbul'da olmak üzere Buenos Aires'ten Bangkok'a dünyanın 280 şehrinde 10 binden fazla kişi aynı anda I love Arctic yani Kuzey Kutbunu seviyorum yazan insan pankartları oluşturarak hükümetleri Kuzey Kutbu'nun hassas doğasını koruma altına almaya çağırdı. Greenpeace'in Kuzey Kutbunu koruma hareketinin İstanbul'daki eylemi Eski Galata Köprüsü'nde yapıldı. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kuminado Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramalarının yasaklanması için binlerce insanın bir araya gelerek ortak bir talepte bulunduğunu belirtti. Naydok kirli fosil yakıtlar ülkelerin ilerlemesine yardımcı olacak enerji biçimleri olarak algılanıyor. Ama aslında ekonomiyi ve çevreyi yıkmak dışında başka bir etkisi yok. Son 30 yılda Kuzey Kutbu'ndaki buzulların %75'ini kaybettik. Mümkün olan başka yollar var ve siyasi liderler Şu anda bunu gerçekleştirebilir dedi. Dünyanın farklı kentlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde Rio de Janeiro'da, Cobacapana plajında, Washington DC'de kongre binasının önünde dev kalp şeklinde insan pankartı oluşturuldu. Kuzey Kutbunu Kurtar kampanyasında toplanan yüzlerce resim bir kitapta bir araya getirilerek Mayıs ayında İsveç'te toplanacak olan Kuzey Kutbuna komşu ülkelerin Dışişleri Bakanlarına dağıtılacak. Mersin'de yaşanan Geydoğlu pirinç skandalı ile ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi vererek sorularının yanıtlanmasını istedi. Onur 4 sorudan oluşan önergesinde Bala Bakan Eker'in ithal edilen çeltiğin riskli olduğundan ve risk grubu dahilindeki ülkelerden ithal edildiğinden haberi olup olmadığını, bakanın açıklamalarıyla bakanlık uzmanlarının bu konuda çelişkili açıklamalarının nedenlerini, Bakanlığın analiz sonrası GDO'lu olduğu tespit edilen pirinçlerin güvenilir olduğuna dair açıklamayı neye dayanarak yaptığını sordu. Son sorusunda uluslararası GDO takip birimleri olan Greenpeace ve Gene Watch'ın birlikte hazırladıkları genetiği değiştirilmiş kontaminasyon, bulaşıklık kaydına göre dünyanın birçok ülkesinde Çin'den ithal edilen ürünlerde GDO'lu pirince rastlandığının belirtildiğini hatırlatan Onur, bakanlığın bu raporları takip etmediğini ve risk grubu ülkeler arasında neden çinin olmadığını soran Onur Bakan Eker'den yanıt bekliyor. Yeşil Gazete'den Alper Tolga Akkuş'un özel haberlerine göre Mersin genelinde yayılan santral çılgınlığının bölge habitatına vereceği geri dönüşüm mümkün olmayan yıkıma ait tüm veriler Mut Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan santrallerin Mut iklimine olumsuz etkileri panelinde masaya yatırıldı. Panelde İstanbul'dan katılan Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Beyza Üstün, Mersin çevresinde nükleer santral dışında kurulması planlanan HES'lerin, termik santrallerin bölgeyi ne hale getireceği hakkında bilgileri paylaşmak üzere panele katıldığını belirterek tüm bu yıkım sürecinin 1992'de, Rio ve Dublin ile başlatıldığını dile getirdi. Üstün bu kongrelerde alınan temel kararların sürdürülebilir kalkınmanın temel değer alınması ve suyun piyasa üzerinden fiyatlandırılması olduğunu söyleyerek özellikle Türkiye'de genelde ise tüm gezegende yaşadığımız bu çevre yıkımının arkasında bu iki kararın olduğunu söyledi. Mersin Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Seyfettin Atar ise 2012'de Türkiye'nin toplam 57 bin megawatt enerji ürettiğini, harcanan miktarın ise 39 bin megawatt olduğunu söylediği konuşmasında enerji ihtiyacı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.